249. konu, Sa'd'ın Kısası ve Allah yolunda ilk ok atan Arap olması, Sa'd bin Ebi Vakkas şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamberle beraber büyük bir sıkıntı ve geçim darlığı çekiyorduk, bu durumumuz o kadar çok sürdü ki, sıkıntıya alıştık, bir gece abdest bozmak için dışarı çıktığımda, bevlimin bir şeye değdiğini hissettim, onu yerden aldım, bu bir deve derisinin parçasıydı, onu iyice yıkadım, sonra ateşte pişirdim, onu iki taşın arasında ezerek yedim, arkasından biraz da su içtim, bununla üç gün idare ettim.